Elhamdülillah ve salatu vesselamu Ala Resulillah ee, Bir arkadaş Nur Suresi 61. ayetin Malini soruyor Hatta orada e, Allah-u Teala e, bir şeyler Söylüyor, hükümler var onlar Ne demek diyor Şimdi 61. ayet Nur Suresinde Ne diyor Allah-u Teala Leyse alel a'ma haracun la alel a'raci haracun Vela alel meridhi haracun la ala enfusikum أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم وهكذا. Şimdi burada e, ayet uzundur. Hemen hemen, hemen yarım sayfadan fazladır. 61. ayet. Burada arkadaş soruyor diyor burada yani nedir bular e, harac yoktur yani e, e, e, şey bu bir kısım sıfatlar e, var. Onlarda engel yoktur diyor yapabilirsiniz. Bular nedir? Şimdi allah Teala diyor Leys عَلَى ama حَرَجِ Çor, çora harac yoktur. Yani harac nedir? Yani e, engel e, şeydir. E, o e, sor, sorumluluk altına girmez. Yani e, mazurdur. Ama mazurdur. وَلَا عَلَى الْمَرِيذِ حَرَجُونَ Meriz da, hasta da e, mazurdur. Ondan sonra ne de mazurdur? Alimler diyorlar ki mesela Allahu Teala la yükellifullahu illa la yükellifullahu nefsün illa vis'a'ha. Bir nefsi allah Teala mükellef kılmaz ile yapabilecek bir şeyden mükellef kılır. allah Teala'nın emri bütün emirleri şeriatta insanın yapmayacak bilecek şeyler değil. Hepsini insan yapabilecek emirler verir. Takatımızdan fazla emirler vermez. Çünkü takatimizden fazla emir verse bize Bu zulm olur allah Teala Kesin kaidemiz var Allahu Teala zulümden Münezzehtir Zulmü kendi nefsine Ve kulların arasında haram kılmıştır Onun için e, allah Teala insanın cücü kaderi Ne verir? E, mükelleflik verir Onun için Ameye harat yoktur e, Mağzurdur Hasta mağzurdur Neden mağzurdur? Yapabilmediği ibadetlerden nedir meazuredür. Yapabilmediği ibadetlerden meazuredür. İşte bu türlü konular da e, alimler diyorlar ki işte bu türlü konularda da şeydir e, meazure olurlar, e, müccelif olanlar. Mesela Ahmed cihada gidemez. Zaten bu Ahmed cihad meselesinde endmiştir. Cihada gidemez Ahmed. Ne olur Ahmed ya yarabib ben ne yaptım? Ama sen mazursun cihada gidemiyor. Hastaysan gidemiyorsan mazursun. Hastaysan cemaat namazına yenni vesaire ibadetler yapamıyorsan, namazı ayakta kılamıyorsan, oturarak, oturarak kılıyorsan mazursun. Bunlar nedir? Bu haraj meselesi kakar üstüne. وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مُنْ بيوتِكُمْ O size mazursunuz. Yani sizin üzerinize bir haraj, bir sorumluluk yoktur eğer evinizde yemek yeseniz. Burada evinizde kast ediyor Yok kendi evinde. Kendi evinde insan yemek yer tabi. Bir ma mazereti yoktur. Kendi e senin evin yani nedir? Oğlu, e çocuklarının evi senin evindir. Oğlunun evi senin evindir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor e o sahabiye babasından soru soruyor. Babasıyla ilgili. Dür sen ve baban e sen ve malın babanındır. Her şey babanın. Çünkü baba sebep olmuş seni dünyaya getirmeye. Babanın kadir kıymeti İslamiyet'te çok yüksektir. Ondan dolayı evletlerinizin evinde yemek yiyebilirsiniz. <gülüyor> babalarınızın evinde yemek yiyebilirsiniz. Yani bir sen gittin babanın evinde yemek yersin. Bu halaldır hoştur. Bir mahsur yoktur. Yende yani analarınızın yen büyütü ihvanikum kardeşlerinizin, ahavatikum <gülüyor> bacılarınızın, ammatikum halalarınızın <gülüyor> am amcalarınızın ihvanikum <gülüyor> bütün e, dayılarınızın ahvalikum av buyutu teyzelerin av ma malaktum mafatihuhu yende bir, bir size bir ev muakkelsiniz onları oların e, onların vilayetini size vermişler. Mesela fakirlerin vilayetini sana vermişler. Gitsen o evde yemek yebilirsin. Bir mahsur yoktur. Çünkü sen o evin o evi kontrol sendedir. Yende arkadaşlarınızın av av asdiqikum arkadaşlarınızın leise aleykum cunahun entaakulu jami'an aw yani bu da diyor ki bir harac yoktur. Allah Teala haracı üzerimizden kaldırır. Gitseniz asıl yemek asıl İslam'da yemek nedir? Bir araya toplanı bir yemektir. Yani tabakı bile bir yapmamız lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor. Ashablar bir gazvede oturmuşlar dağılmışsınız böyle hepiniz bir araya toplan bir kuşadan yiyin bir kabdan yiyin Onu olur bereket olur bereket bir tabaktadır ama e, Allah Teala haracı zorunluluğu e, şeyi kaldırıyor insanların üzerinden müminlerin e, olabilir aile haramlık saramlık olur olabilir bir tanesi geç gelir olabilir ayrı ayrı yersiniz zaruretsin yani bu olmuş ayrı ayrı yemek bir mahsuru yoktur bu nedir? Bu çok büyük bir ölçüdür. Nur surası nedir? Bu Nur surasının 61. ayettir. Nur surası, adep, eğitim, terbiye, aile düzeni, onuyla bahseden bir suradır. Onun için bu meseleler o surada geçiyor. فَاِذَا دَخَلْتُمْ biyutan Eğer bir eve girseniz bir evlerden, yani de hangi bir yere girseniz, فَسَلِّمُوا ala أَنْفُسُكُمْ تَحِيَّةً مِنَ اللّٰهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً تَيِّبَةً eğer hangi bir eve girseniz bu evlerden, yendi hangi bir yere girseniz Allah'ın salamıdan selamlan. Tahiyetun min Allahib mubaraka. Nereden alınmış bu? Et tahiyatulillahi ves salavatut Bu Allah'ın tahiyeti kısaltmış ne olmuş. Esselamu aleykum. Aslında bu tahiyyet nerededir? Allahu Teala'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee İsra Miraç'ta, Miraç'ta şudratul muntaha'ya gelirken bu salamı e, Allahu Teala'dan Resulullah'ın arasında geçen salamdır. Çok Bu çok büyük bir Allah'tan Resulun arasında geçen bir tahiyyettir. Bunu İslam'da Allah Teala özetlemiş bizim için olmuş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve İşte bir yere giderken salam verin, salamsız girmeyin. Salamın yeri İslam'da nedir? Salam vermek müstehaptır, reddi vaciptir. Reddi vaciptir. Salamın reddi vaciptir, reddetmen lazım. Vermen mustahaptır, vermesen ne olur? Sen böyük ecri kaybedersin. Ama salam merdiler almasan vabal alırsın. Fe izâ bir bitehiyyetim fe hayyu bi'ahseni minhâ ev ridduhâ. Burada da salam merdin sene bir tane e, aynen red reddedersin, yani daha iyisini alırsın, yani aynen şekilde reddedersin. Bir tane girdi dedi, selam aleyküm dersin, aleyküm selam ve rahmetullah. Daha güzel oldu. Dedi, selamu aleyküm ve rahmetullahi dersen, aleyküm selamu ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir tane deyse, cirse, selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Dersen, selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ve meghfiratuhu. E i̇yidir, o geldi meghfiratinde dedi. Orada sen durarsın. Aynen şekilde meghfireye kadar durarsın. Bura kadar bitiyor. Limit budur. İşte bu tahiyyatun budur. Tahiyyat. Kethalike yubayyunullahu lakum lakum l'ayati لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Allah Teala bu ayetleri sizin için ki Kur'an-ı Kerim'de bu hükümleri veriyor. Hatta akıl edersiniz. Yani anlayacaksınız, amel edersiniz. Çünkü bereket hepsi nededir? Bu meselededir. Allah'ın şer'ine uymaktır. Bu ayetinde anlamı kısa cezibidir. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ